Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Hatice Meryem'le olan programımızın ikinci kısmına devam edeceğiz. Ben programı dinlemeyenler, programın ilk kısmını dinleyemeyenler için yine her zaman olduğu gibi programın başında yaptığımız şekilde kısaca Hatice Meryem'den bahsedeceğim sizlere. Hatice Meryem. 1968 Kasım'ında İstanbul'da doğdu, 9 Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 3,5 yıl bir bankada çalıştı, 1994 yılında mesleğini bırakıp Londra'ya gitti. Orada temizlikçilik, çocuk bakıcılığı, ütücülük, gazete dağıtıcılığı gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1996-2001 yılları arasında Öküz Dergisi'nin genel yayın koordinatörlüğünü yaptı. 1999 yılında Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Yarışması'nda "Sifte" adlı öyküsü öykü dalında dikkate değer bulundu. 2000 yılında Siftah adlı öykü kitabı Varlık yayınlarından çıktı. Öyküleri Varlık ve E dergisinde yayınlandı. Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun adlı kitabı 2002 yılında yayınlanmış ve Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmektedir. 2008 yılında ise İnsan Kısım Kısım, Yer Damar Damar adlı romanı yayınlanmıştır. 2010 yılında Aklımdaki Yılan ve 2013 yılında da Beyefendi yayınlandı. Tekrar hoş geldin Meryem. Hoş bulduk, hoş bulduk ee, Öbür programı <gülüyor> Aklımdaki Yılan'dan okuduğum bir sayfayla <gülüyor> ve hani <gülüyor> kadınlık... <gülüyor> bitirmiştik istersen oradan başlayalım hı hı hı. biraz hem kadınlık hem bu zaten yine senin edebiyatının önemli özelliklerinden birisi bu kadınlık halleri hı hı hı. onu anlatmayı seviyorsun sen işte bir şeyde bu anne kız ilişkisi aklımdaki yılan keza bunun üzerine kurulmuş bir kitap sinek kadar kocaman olsun başımda bulunsun Farklı erkeklerin hı hı hı. farklı hı hı. yani toplumdaki farklı sınıf, tür ya da ne denir yani birçok farklı Neşetler. erkek mesleklere evet. hı hı. E, sahip erkeklerin karısı olma hı hı hı. halleri. Yani anne halleri ve kar, e, bu, bu mesela nasıl çıktı her iki kitapta onu merak hı hı. ediyorum. Çünkü bunların hepsi bir kadınlık halleri. Gerçi hı hı. şeyde de var hani zümrüt, hı hı. İnsan, insan kısım kısım, kısım, kısım hı. yer damar damarda da var ki yani biraz sonra konuşacağız beyefendi artık biraz daha bunların daha da böyle üstüne. ...atlamış bir evet. hale dönüşüyor. İstersen yani... ...aklımdaki yılanla başlayıp... ...ya da nasıl istersen... Olur, isterseniz ben şöyle yapayım... ...hani bu kadınlık halleri... <gülüyor> ...veya kadını yazma... ...onu edebiyatta... ...tırnak içinde kullanma... ...mevzu hakkında bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var... ...ben hakikaten... ...edebiyatın... ...şeyler üzerine... Benzersiz bir üslupla yazma çalışması veya denemesi olduğuna inanıyorum edebiyatın. Bunun teması, atmosferi, biçimi yani değil mi hani bizim parçaladığımızda bir cerrah gibi edebiyat nedir diye pek çok unsuru var. Ben tema olarak kadınları seçmedim. Hı hı, e, çünkü eğer seçseydim oturur bunun üzerine çalışma yapardım. Hı hı. ...geçenki programda konuştuğumuz gibi... ...Tanzimat'tan günümüze... Evet. ...hem Türk edebiyatında... ...hem de canım istese dünya edebiyatında... Hı -hı. ...kadın portreleri üzerine... Hı -hı. ...bayağı oturur güzel çalışma yapardım. Hı -hı. Fakat... ...benim edebiyatçı... Belki de yapmalısın. <gülüyor> yaparız inşallah. <gülüyor> ee, benim edebiyatçı olarak... ...şeyim, insiyakım... ...yani yönelimim... Hı -hı. E, ...biraz... ...sezgisel... ...ben mesela ne Sinek Kadar kocaman Olsun Başımda Bulunsun'un... ...ne insan Kısım Kısımdaki Zümrüt'ün, Elmas'ın... ...yani hani karakterlerin... Hı hı. ...ne de şey, şeylerin... ...diğer aklımdaki kitaplarımın aklımdaki yılının... ...annelerin, falan, annelerin falan. ...bunların kadın mevzusu falan olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bu bütün şey gibi... ...yani diğer evrensel konular gibi... ...temalar gibi... ...bizim hem kadını hem erkeği... ...bizim yaşayış biçimimizi... ...bizim dünyaya bakışımızı... Hı -hı. ...bizim dünyayı algılayışımızı... E, ...anlatabilmek için... ...bir cephe, bir bakış açısı... Hı -hı. ...belki ister istemez... ...kadın olduğum için... Hı -hı. E, ...o taraftan bakabiliyorum... ...öyle söyleyeyim... Hı -hı. ...ama bu kadınlık hallerimi... ...hayır ben öyle düşünmüyorum... ...30 kadın e, yazdım... ...sine kadar kocam olsun başımda bulunsun da... ...ama onlar... Ee, şey gibi değildi. İpsiz, sapsız böyle kovuktan çıkmış yaratıklar değillerdi. Onlar zaten kocalarıyla veya çocuklarıyla bulundukları e, şey, semtlerle, yaşadıkları coğrafyalarla iletişim halinde oldukları, ilişki halinde olduklarını anlatmak için zaten o şekil edebiyata başvuruyorsunuz. Yoksa 30 tane kadının efendim sosyolojik ve toplumsal hı hı. E, dertleri nedir? Ben araştırdım bir imamın karısı, bir Efendime söyleyeyim, marangozun karısı veya bir adamın ikinci karısı, yakışıklı bir adamın karısı. Ben bunları oturur, araştırırdım, insanlara sorardım. Öyle değil, burada bir insanlık mevzusu söz konusu. Hı -hı. Yani bir insanın, bir başka insanın tırnak içinde karısı olma hasebiyle, ...ne yaşayabileceği üzerine bir tahayyül bu. Hmm. Ee, bunun kadın ya da erkek olması fark etmiyor. Yani tersini de yapabilirdim. Ben burayı hmm. iyi, Yani bu bir insanlık meselesi. Hmm. Bir yabancı dil olacak ama bir embedded hali. Hmm. Yani bu mesela benim şu anda yazdığım bir... E, ...çalıştığım bir... E, ...hani roman demeye dilim varmıyor. Yine benim biçim konusunda... Bir metin Metin diyelim. var, hmm. evet öyle diyelim. Orada da öyle. Bir çocuk anlatmaya çalışıyorum ama ben çocuk falan anlatmıyorum. Hı hı. Yeryüzündeki ilişki biçimini anlatmaya çalışıyorum. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkilerin bazen nasıl bazen değil çoğunlukla faşizme ulaşabildiğini anlatmaya çalışıyorum. Ha bunun için mi yola çıktım? Hayır. Hı hı. Hikaye anlatmaya çalışıyorum. Güzel herkesin ya da bir takım insanların ilgisini çekebilecek ama ilgi de değil. Yani orada anlattığım hakikatin bazı insanların dikkatini çekebileceğini... E, seziyorum Hı -hı. onun için bunu yazıyorum yani benim için asıl mevzu İnsan. kadın ya da erkek değil insanlar hatta sadece insanlar da değil canlılar Hı -hı. ve yani bu yeryüzünde dokunduğumuz nesneler hepsi bizim girdiğimiz ilişkiler bunun bunların tuhaflıkları veya Hı -hı. güzellikleri keyifleri veya ıstırapları. Benim asıl... Yani yapmaya çalıştığım şey mi? bu. Ha, yapabiliyorsam, yapabilirsem... Aman ne kadar güzel bana. Yok yapamıyorsam da yapamıyorumdur. Ona da yapacak yok, şey gayet yok. E, gayet iyi. En azından <gülüyor> hani ben kendi açımdan... E, ben zaten çok seviyorum. Biliyorsun senin edebiyatını. E, ve... Sağ ol. E, şimdi bu... Tabii bugün e, artık biraz... Beyefendiye geçmek hı hı. E, istiyorum. Çünkü e, beyefendi... E, yani gerçekten nasıl tarif edebiliriz beyefendi bir eser olarak nereye koymak gerekiyor hani bu baştan beri her iki programda da konuştuğumuz ki ben kendi adıma biraz bu mesleki deformasyon da olabilir tabii bu biçim meselesine çok evet. takılan bir insan olduğum için ee, şimdi beyefendi hiçbir şey ve aynı zamanda her şey gibi aslında yani hem ee, ...ne sadece hani birçok şeye metin diyebiliyoruz ama... ...ne sadece bir metin, ne sadece bir şiir... ...ne sadece bir anlatı, hı hı. E, ne sadece bir hikaye... ...yani çok gerçekten kendine has... ...belki yani bir örneği yok benim bildiğim kadarıyla... ...yani Türkçe edebiyatta... ...yani Savet Fün döneminde yazılmış mensur Hah, şiirler geçecektim. var... ...ama hı hı. yine de o mensur şiirler... ...hani bize bir şey anlatıyorlar... ...tabii evet. ki beyefendi bize bir şey anlatıyor ama... ...anlattıkları şey... yani Donuk daha böyle somut donuk bir şey ama beyefendi bize sadece böyle donuk ya da somut bir şeyi anlatmıyor ee, ve yani bir şeyi merak ediyorum ne kadar sürdü yani bunu yazmak yani evet, evet. kafanda şekillenmesinden ve hani o yazı evet. aşaması yani bütün bu ağır işçilik herhalde evet, evet. beyefendi diye düşünüyorum gerçekten yani ne kadar sürdü bir, yaz, ve nasıl bir süreçti? Şöyle yazmak çok kolay Hı -hı. Ee, onun öncesinde Yaklaşık bir 5-6 yıllık bir Hı -hı. çalışma süreci var. Bunu da gene beyefendiye varmak için falan yapmadım. Beyefendi benim vardığım bir nokta oldu. Hı -hı. Ben kadın edebiyat... Yani kadın edebiyat yine çirkin bir laf oldu. Ya, Ama evet, edebiyatta... Benim. ...kadın arzusunun peşine düştüm. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani erkek arzusunun e, gayet... E, sarih bir biçimde gayet lezzetli bir biçimde gayet hepimizin seveceği kadar tatlı bir hmm. biçimde işlendiğini görüp kadın arzusunun nerede olduğunu sorgulamak ve peşine düşmek gibi bir e, şeye hmm. kapıldım. Gaflete düştüm öyle der <gülüyor> iyi bir gaflet olmuş o yani Bilmiyorum bir şekilde böyle bunu kurcalarken buldum kendimi. Hmm. Ee, ...ve hani hiç rastlamadım... ...değil tabii, yani rastladım ama... ...bölük, pörçük, kırık... ...dökük, tam değil... ...yani bir miras devralmak istedim... ...kendi kendime, edebiyatçı olarak... ...böyle bir, ha var... ...gördüm, hemen... Ee, ...Sevgi Soysallar... Evet, ...Hemen Tezer özdüler, evet, ...Hani Aslanlar gibi arkamızdalar... Evet. ...ve daha başka da birçok yazar... ...yani günümüzde hala yaz, yaşayan kadın erkek yazarlar... ...kadın arzusu üzerine... ...evet düşünülmüş ama... ...ya üstü çok hayli bir... ...bir hayli örtük... ...yani neredeyse onu fark etmemizi... ...onu önemsememizi... ...azaltacak kadar üstü örtük... E, ya, ...ya da... Neredeyse hiç yok birçok yazardan. Tam bunu biraz daha konuşmak istiyorum gerçekten. Hı hı. Tam buraya geçmeden önce e, yine bir şarkı çalalım tamam. istiyorum. Ne çalmak istersiniz bugün? Ya ben şöyle e, popüler şarkıları çok seviyorum bazılarını. Hande Yener'in Sebastian'ı da seviyorum. Güzel. Neşesini seviyorum hı hı. onu dinlersek hı hı. sevinirim. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Hatice Meryem'le birlikteyiz. Ee, ve e, beyefendiye konuşuyoruz. E, şimdi en son bu arzu meselesini hı hı. konuşuyorduk bu şarkıya girmeden önce. Hı hı. Yani kadın arzusu işte hı hı hı. E, anlatmak. Kadın değil insan arzusu. İnsan arzusu. Evet. İnsanın arzusu dünyanın herhangi. ...bütün ülkelerindeki e, sanat alanlarının başlıca teması olmuştur. Biçimler ayrı. Başlıca teması olmuştur. Erkek arzusu da kadın arzusu da yani insan arzusu. Bizim gibi toplumlarda bu e, tek, tek yönlü gelişmiş. Tıpkı şey gibi kol gibi yani. Bir kol çok gelişmiş öbür kol o kadar zayıf ki. E, hani şöyle söyleyeyim ben size... Yani bütün kaç yıllık 150 yıllık Türk edebiyatına Türkçe edebiyata diyelim ayrıca Hı. Türk edebiyata demek istemiyorum Türkçe Hı. edebiyata baktığımızda şahane şey görüyoruz erkek arzusu görüyoruz Hı. Orhan Veli'sinden değil mi Serap Eren'den Cemal, Sü Cemal Süreya baştan aşağı yani Ece Nazım Hikmet'ten yani nasıl istersek her evet. renk her boy her çeşit de. Evet arzu deyince hep erkek ne Evet değil mi er Erkekler işte burası burada bir sakat bir taraf var gibi hissettim. Ha ben şöyle bir taraftan da ya bunun ben şeyine soyunacağım gibi Hı -hı. olmadı. Sadece ben bunu bazen geceleri bazen gündüzleri sokaklarda dolaşırken arkadaşlarımla konuşurken kitapları okurken sadece sıradan edebiyat kitapları yani sosyoloji Hı -hı. psikoloji gibi bilim kitapları falan değil. Düşünürken buldum kendimi ve galiba içimde bir takım şeyler birikti laflar birikti. Bu lafları söyleme ihtiyacı duydum. Hı hı. Nihayet ben aslında bir hikaye ya da bir roman yani bildiğim ve en azından kalemimi daha rahat konuşturabileceğim bir biçim içerisinde rahatça atı oynatabilecekken. Çünkü bu benim beşinci kitabım. Hı hı. Böyle bir şey olmayıp birden bunun bu şekilde kalemi almış olman beni de şaşırttı. Zaten hı hı. yayın evine de o şekilde söyledim. Hani siz şiir basmıyorsunuz ben biliyorum ama ben böyle bir şey yazdım. Ne hı hı. yapayım? Yani ee, ben de şey değilim bundan... Emin bi değil. ...biçiminden emin, emin değilim. Evet, evet ben de biçiminden emin hı. değilim. Hani şuurlu bir şekilde oturup da ya ben böyle bir şiir hı. yazayım demedim. Çünkü şiir benim için zaten hani yanına kıyısına yaklaşılmayacak kadar da zor bir hı hı. çalışma. Öyle olduğunu düşünüyorum şiirim. O yüzden ben de tereddütle kalmıştım ama... ...sonra ben yine okurunu bulduğu için seviniyorum. Yani hı. iyi bir şey aldı, karşılık aldı hala da bunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum Didem Madakın rahmetli hmm. bunu hmm. yaptığını evet. ve yolunun evet. bu kadar erken yarım kaldığı için ya, çok üzülüyorum maalesef, ben de. yani maalesef. onunla konuşmak onunla çalışmak ya. hepimiz çok isterdik ben ee, Doğru. Buradan eksik kaldığımızı düşünüyorum Mesela Sevgi Soysal ve Tezer Özün'ün de Çok erken vefat ettikleri evet. için üzülüyorum Keşke bugün hayatta olsalardı Onlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Ama yine de o miras devralınmış yani. e Var ama yine de, de çok erken yaşlarında Yani hani biraz daha Hakikaten ihtiyar ihtiyar kadın laflarına ihtiyacımız var evet, İhtiyar var. kadınların yani oldu. <gülüyor> i̇stese bunuyorsa bunasın. <gülüyor> ne ne bunayıp ne anlatacak? Mesela hmm, bunayan evet. edebiyatçı kadın merak ediyorum. <gülüyor> ee, ee, işte, ama ama şöyle yani hani hakikaten meselesi derdi olan <gülüyor> bunları anlatsınlar. Biz bunları dinleyelim istiyorum. İnşallah e, şey oluruz yani denk geliriz yine böylelerine. Yani belki ]lerine. siz bir miras bırakırsınız. Sizden sonra gelecek olan yazarlara. Onlar o mirası devraldıklarında ya yani üçüncü kuşak ne çıkaracak bakalım. O da evet, şey evet. olabilir. Gerçi yani son dönemde yine kadın diyeceğiz ama Hı -hı. son dönem kadın yazarları ben kendi adıma e, çok çok iyi buluyorum. Ben de yani, iyi buluyorum. Çok iyiler. Ben de çok gerçekten. iyi buluyorum. Yani, yani o birinin anlamda eserleri bir... hakkında konuşabilecek evet, kadar da çok şey. iyiler ve gerçekten çok e, zengin bir dünyaları var. Şimdi bu Beyefendi'deki arzu meselesinin dışında bunun bir de bir alt başlığı var. Hı -hı. Erkeklere Meti'ye. Evet. Evet bu ama bir, biliyoruz ki bir erkeklere metiye değil. Evet. Yani şöyle erkeklere metiye ama aynı zamanda değil. Ya aslında şöyle yani e, orada erkek Ten kastım erkti. Hı hı. Yani iktidardı, hı hı. otoriteydi. Ben orayla hem savaştım yani bu kitapta hı hı. ve bu dilde, bu biçimle hem onunla kavga ettim, bağırdım, çağırdım, ağladım. Yani metin olarak bahsediyorum. Hı hı. Yani ben de değil aslında, kitabın anlatıcısı. Evet. Bu da çünkü yani yine tırnak içinde çok sapıkça bir şey olur. Eğer ben kendim böyle yaptım dersem. Hı. Ben niye böyle olayım? Kitabın bir anlatıcısı var. O Erk ile hesaplaştı. Çok namusluca, çok dürüstçe onunla konuştu. Dedi ki, Hı. üstelik de bir anlaşma yolu bulmaya çalışarak. Yani sadece e, ona çatarak, bağırarak, kızarak... Hı -hı. ...sen bize böyle kötü davrandın, sen bizi ezdin... ...sen bizi mahvettin diyerek de değil. Birçok yollar önererek... ...bak siz de böyle olsanız, Hı -hı. biz de böyle oluruz... ...bilmem belki birçoklarına yalakaca bile görünebilir... ...ama ben bir sulh için evet, buna razı oldum. Yani Hı -hı. bu anlatıcı buna razı oldu. Yeter ki e, Erk ile e, arasında... yani Ezilen, ezen ezilen arasında, ötekiyle, beriki, merkezle, kenar arasında bir sulh acaba mümkün münün de çalışması, arkeolojik çalışması diyebilirim ben şey için, beyefendi için. Yani sadece kadın erkek meselesi de değil. Ben bu metni değiştirebilirim. Çocuk, anne çocuk yapabilirim. Ee, İktidar. Her şeyi şey yapabilirim. yapabilirim. Evet, evet İktidar, yani mevzu asıl temel Hı -hı. mesele bu yani hani kitaptaki. Bir de e, yani şey de var ben bunu mesela bu uzlaşı meselesi ne önemsemiştim bir de bir manifesto gibi gelmişti bana yani beyefendi çok rahat hani hem bir edebiyat manifestosu gibi okunabilir hı hı. hani mevcut kadın er, kadınlık ve erkeklik rolleri edebiyatın bunların anlatılışı hı hı. E, bir de bunlara bakışlar hı hı. hani bütün bunları da kapsayan ve e, oradaki e, uzlaşı halinin kendisinin ...bir manifesto gibi okunabileceğini... ...düşünmüştüm... Yani ...beyefendi bir manifesto olabilir mi? Valla... <gülüyor> ...bilemiyorum ki... Dermiş. <gülüyor> yani hakikaten çünkü bir bilmiyorum. savaşma, çatışma yani, falan manifesto, değil... Manifesto... Iı, ...bir bildiri... <gülüyor> ...yani bir evet. e, yaptıklarınız, evet, evet. yapacaklarınız <gülüyor> üzerine... ...bir şey... ...evet beyefendi de böyle bir e, <gülüyor> şey var... ...tat var hakikaten... <gülüyor> e, fakat tabii işte yine söylediğim gibi yani ben şeyler üzerine kendi üslubumla yazmaktan başka bir gâilesi olmayan bir yazarım. Hı hı. E, o yüzden hani bunun bir manifesto olarak algılanıp algılanmayacağı falan aslında ilgi alanıma bile girmiyor biraz hı hı. şey gibi yukarıdan bir konuşma gibi ama hı hı. hakiki olan bu yani doğru olan bu. Ben bununla ilgilenmiyorum. Yani öyle algılanabilir ya yazmadım. Yok tabii ki evet, yani bir manifesto olsun yok tabii diye. ki. Hı hı hı. Yani o tamamen okurların ...ne bileyim bunun üzerine düşünecek... ...zahmet edip bakacak, inceleyecek... ...insanların şeyi, yorumu olabilir ancak... ...ben öyle düşünmüyorum yani. Ee, yani ben tabii yazara... E, ...rağmen bir şey söylüyormuş gibi olacağım ama... ...ben mesela kendi açımdan hani bir okur olarak... ...beyefendiyi okuduğumda... ...hem e, çok etkilenmiştim... ...çünkü bir manifesto ancak... ...hani şekil olarak... ...başka bir yerde duruyordu... ...biçim olarak yani şekil, biçim olarak... ...başka bir yerde anlattığı hikayenin de tabii buradaki Hı -hı. hikayeden kastım Hı -hı. şey gibi bir uzlaşı meselesi üzerinden kurulması. Bir de burada bahçeyi ben çok önemsemiştim müze. Ha, müze evet. bahçesi. Evet. Ve ya, şey o da böyle Osman bir Hamza... hani içinde bir hani Evet. Ya tabii yazarın amacıyla okurun gördüğü arasında da bir çok fark oluyor her zaman ama o müze bahçesi de mesela bana şey gibi gelmişti. Ee, bir nevi bu var olan Geçmiş algılara e, Gönderme ve onunla hesaplaşma O yüzden de e, Onu bir metafor gibi de düşündüm Tabi öyle yani hmm. Osman Hamdi'nin Kaplumbağa terbiyecisi e, Tablosunun dışında Onun pendikteki müzeye, sonradan müzeye dönüşen hayatının çok uzun yıllarını e, geçirdiği eşi ve çocuklarıyla. Onun başka resimlerinde de o hani Hı -hı. çiçek, çiçek vazo koyan kız mıydı? Meşhur tablosunun adı. Ya, Neyse. Ya. Ben onlara bir zaman meftunu oldum Osman Hamdi'nin. Onun hatta Muğla'da arkeolojik kazı yaptığı yerde gezinirken onun ruhunu hissettim. Yani o, o onda böyle bir çalışkan bir e, insan şeyi hissettim. Hı hı. Keza öyle yani çok çalışkan ve çok önemli bir hem bilim hem sanat adamı kendisi. Onu evet öyle bir hayali imge olarak düşündüm. Hı hı. Ona seslenmek istedim. Müzenin bahçesini hiç görmedim. Hı hı. E, fakat kafamda tahayyül ettim. De, evet tam da söylediğin gibi orası benim için tamamen bir ...imge yatağı oldu... Hı -hı. ...hani sesimi e, o bahçeden... E, ...şey yapabilmek, duyurabilmek... Hı -hı. ...anlatıcı sesin sesini evet, oradan sen duyurabilmek... ...çok sesli bir ses var yani orada kadınlar ve erkekler konuşuyor... Evet. Yani ee, bir, ...bir süre kadınlarla. sonra o hale geliyor hakikaten... Evet, mi, ...daha böyle koru ha. halinde... Hı -hı. E, ...o yüzden ben bir manifesto olarak... E, ...düşündüm okur olarak... E, ...şimdi... E, ...istersen bugün... ...beyefendiyle bitirelim... Evet, olur. E, ...ve bugün... E, Atice Meryem'in beyefendiden bizim için okuduğu bir bölümle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Bahçe deyince aklımıza 30'unda ölen Mansfield geliyor beyefendi. Onun katıksız dili. Çekmek isterdik dikkatinizi. Birkaç dakika ayırın da okuyunuz Garden Partiyi. Bulacaksınız orada bir ölü, bir erkek ölüsü ve başında bir genç kız. Bir an kafası dumanlanıp kalıyor ölünün başında, ölümün başında allak bullak koşup gidiyor sonra. Düşünüyor erkek ört ölüsünü partinin en ışıltılı anında. Beyefendi kurup kurup bunları durduk. Yeni söz dizileri yarattık. Tedavile bir girerse hiç kalkmayacak bir daha beklerken sizi. Kadınlık destanının ilk mısrağı, erkekleri seviniz. Başımızın üstünde yeriniz var beyefendi. İkinci mısrağı da şöyle, kelimelerini de, size kaba davranana kadar ve hoşnut edenlerini tutun kıymetli yatağınızda. Diğerlerini çalıştırın ey hanımlar, tarlaya ırgat verin. Başka ne işe yararlar yatakça, yatakta mutlu etmedikçe sizi. Biz sizi memnun etsin diye yarattık onları.